287, numaralı konu, Ebu Seleme ile Ümmü Seleme'nin Medine'ye hicret etmeleri, evet, Ümmü Seleme şöyle anlatıyor, kocam Ebu Seleme, Medine'ye hicret etmeye karar verdiğinde devesini hazırladı, beni, oğlum Seleme de kucağımda olduğu halde o deveye bindirdi, kendisi de hayvanın yularından tutarak Medine'ye doğru yola çıktık, bunu gören Beni Mu'ir kabilesi önümüzü keserek şöyle dediler, sen kendin gitmek istiyorsun, o halde git, fakat şu devenin üstündeki kadın bizim kızımızdı. Biz senin onu da yabancı memleketlere götürmene izin vermeyeceğiz. Daha sonra devenin yularını onun elinden zorla aldılar. Böylece beni kocamdan ayırmış oldular. Ebu Seleme'nin kabilesi Beni Abdul Esed bu olayı haber aldıklarında çok kızdılar ve madem ki siz kızınızı hem şehrimizden aldınız, öyleyse biz de oğlumuzu sizde bırakmayız dediler ve oğlum Seleme'yi alabilmek için onu aralarında çekiştirmeye başladılar. Öyle ki Seleme'nin eli çıktı. Sonunda Beni Abdul Esed üstün gelerek Seleme'yi alıp götürdüler, Beni Muir beni yanlarında alıkoydular, bu arada kocam Ebu Seleme de Medine'ye gitti, bu şekilde ben kocam ve çocuğumdan ayrı düşmüştüm, her sabah çıkıyor, Mekke'nin El Ebtah Vadisi'ne giderek akşama kadar orada ağlayıp oturuyordum, bu durum bir seneye yakın bir zaman böyle devam etti, bir gün amcamın oğullarından birisi oradan geçerken beni gördü ve merhamete geldi, Beni Muir'e'ye gidip Halim'i anlatarak onlara, bu zavallı kadını niçin bırakmıyorsunuz, siz onun kocasının arasına girdiniz ve onu çocuğundan da ayırdınız, dedi. Bunun üzerine oğlum Seleme'yi bana vererek, eğer istersen kocanın yanına da gidebilirsin, dediler. Ben de oğlum Seleme'yi de alarak kocamın yanına gitmek üzere Medine'ye doğru yola çıktım. Yanımda bana eşlik edebilecek hiç kimse yoktu. Tenim denilen yere varıncaya kadar bu şekilde gittim. Orada Osman bin Talha bin Ebi Talha'yı gördüm. Osman Abdüddaroğulları kabilesine mensuptu. Osman bana ey Ebu Ümeyye'nin kızı, nereye böyle, diye sordu, ben de Medine'de bulunan kocam Ebu Seleme'ye gittiğimi söyledim, o, sana eşlik edecek hiç kimse yok mu, diye sordu, hayır Allah'tan başka eşlik edecek kimsem olmadığı gibi üstelik bir de çocuğum var, dedim, bunun üzerine Osman, Allah'a yemin ederim ki seni tek başına göndermem, dedi ve devemin yularından tutarak benimle birlikte Medine'ye doğru yöneldi, yemin ederim ki Arapların içinde Osman'dan üstün birisini görmedim, bir konak yerine geldiğimizde devemi çöktürüyor, son Sonra ben deveden ininceye kadar oradan uzaklaşıyordu, ben deveden indikten sonra o hayvanın yükünü indiriyor ve onu bir ağaca bağlıyordu, ben bir ağacın gölgesine çekilip dinleniyordum, o ise kendisine başka bir ağaç bulup onun gölgesinde istirahat ediyordu, hareket zamanı geldiğinde gidip deveyi getiriyor, onu yüklüyor, ben hayvana binene kadar da yine oradan uzaklaşıyordu, deveye bindikten sonra da gelip yularını tutuyor ve yola devam ediyorduk, Medine'ye varıncaya kadar bu şekilde devam ettik, Beni Amr bin Avf'ın Küba'daki toprakları göründüğünde bana işte kocan oradadır, oraya Allah'ın bereketiyle gir, dedikten sonra kendisi gerisin geriye Mekke'ye döndü, gerçekten de kocam Ebu Seleme orada bulunuyordu, ben İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinin çektiklerini çeken hiçbir aile görmedim, yine aynı şekilde Osman bin Talha'dan daha dürüst ve daha kerim bir arkadaş görmedim.